محمد نوريت بالنور قينته محمد لم يزل رم من القدام مبلا ينصل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك قايد الخط كله محمد حاكم بالعدل ذو شرف Muhammedu'l Maedinu'l Ingam ve Al Hikam, muvla ve salim, daima abd ala, ala habibi kavayr, el xalq kullihi. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah. Rabbil 'Alamin. Salat ve selam ulla ve mektubat şerif Şerife dersini merakla dinleyenler ve takip eden kıymetli kardeşlerimiz Üzenize afiyet hastalığım tabi devam ediyor Bana da bir hastalık geldi mi kolay da geçmiyor, şekerim olduğu için Yurt dışlarından gelince böyle oluyorum ekseri Biraz vücudumda bağışıklık sistemi düşük olduğundan herhalde Ama normaldir ancak dersleri bırakmak istemiyorum. Zaten umre münasibetle iki ders kaldı yani. Ona da çok üzülüyorum. Bir ders her şeyden önemlidir yani benim için. Nafile ibadetten eftal der. İlim nafile ibadetten eftal der. Çünkü bir hakkı, hakkati duyurmak belki bir meselede bir insan hidayetine sebep olacağız. Dinleyensiz kardeşlerimizden birinin ehli sünnete muhalif bir inancını belki tahsis edecek İmam Rabbani Hazretleri o ders vesilesiyle ve biz bunu geri bırakırsak mesul oluruz. Bundan dolayı şimdi eskisi gibi yani ayağınıza da gelmiyoruz. Televizyondan konuşma imkanı bize kolaylık oluyor. Bunu da yapamazsak artık ölelim gitsin, aciz kalmış oluruz. İnşallah derslere devam ediyoruz ancak e, yarın perşembe akşam mescide gelecektim fakat Halim Takat'ın mescide gelmeye şahit değildir. Bundan dolayı inşallah Saat 9'da işte 9-9-10 geçe, yatsı namazı çünkü 840'a doğru gidiyor. E, 9-10 geçe gibi inşallah e, 9'dan sonra yani hemen inşallah başlarım. Persime sohbetini televizyondan yaparım inşallah. Canlı yaparım inşallah. Yani vaktinde yine yaparım inşallah. Ondan sonraki hafta Allah nasip eder inşallah iyileşirim. Ee, akşam namazında buluşuruz yani. Ondan sonraki hafta. Akşam namazında çünkü artık yatsı da geçe gitti. Akşam namazını kılıp sohbete başlanır. Ee, yarın değil öbür perşembe inşallah. Bunu da duyurmuş olalım. Kaldığımız yerden bismillahirrahmanirrahim. Ve ma şey ki haddehu Mevlana Sa'duddin Teftazani'yü. Sa'duddin Teftazani e, bizim de kitabını okuduğumuz fişerh akaidin Akâidin Nesefiyi. Ömer Nesefî Hazretleri'nin Akâidinin şerhinde e, bir e, şey saydı. Ne diye saydı? İnsafen e, Fiyazi'l-Eftaliyeti yani Hz. Osman Hazreti Ali'den eftal olması hususunda insaflı olmak lazım hani böyle biraz kesin konuşmamak lazım gibi bir şeyler söyledi falan. Evet Beş Sıttık'la Hazreti Ömer Efendimiz'de hiç ihtilaf yok. Meclisünnette zerre kadar Hz. Osman Efendimiz'e böyle şaz da olsa bir iki ihtilaf yani Hazreti Ali Efendimiz'i eftal sayanlar Sâdettin Teftazani yani Eş'aridir. Eş'ari Hakk'dır el-Sünnettir. Fakat Şafii'de de böyle bir şey yok yani. Sâdettin de yani Ehlibeyt'e Hazreti Ali Efendimize biraz farklı muhabbet, aşırı sevgi olduğu e, hususu zaten evvelce de bildirilmiştir. E, orada bir e, insaflı olmalı yani kesin konuşmamalı gibi bir söz etti. Yani insaf saydığı şey, ba'idün alin insaf, insaftan uzaktır diyor İmam-ı Hazretleri. Çünkü Ehl-i Cumhur'u da böyle bir görüş yokken, bu, bunu nereden çıkarttı demek istiyor Sa'd-ı Taftazani için. Bunları bilmek lazım. Tabii ki Sa'd-ı Üdün Taftazani'nin Ömer Nesefi Şerhi. Ömer Nesefi metindir. İtikadımızın metnidir, onda. E, hilafet sırasına göredir eftaliyet. Yani dördünün sırası belli zaten. Hazreti Osman öncedir. Eftaliyeti de öncedir. Fakat şerh de böyle bir şey dedi. Bu insaftan uzaktır. Ve terdîdüllezî dekârufî Orada e, bir tereddüt yani e, işte bazıları da işte böyle demiyor. İşte burada bir duraklama var falan. Yani Hazreti Osman Hazreti Ali arasındaki konuda. Ne hasrı levî. Bunda bir e, fayda yok yani bunun bu yaptığı açıklama menfaatsız, faydasız, hiç her şifret itikadına uymayan bir şeydir. Yenel الْمُقَرَّرَ عِنْدَ الْعُلَمَا Burası çok mühim. Alimler indinde bilinen şudur ki اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاَفْطَلِيَتِهُنَا Şimdi Ebûl-i Sıddık Ömer'den eftal, Hazri Ömer azdı Osman'dan eftal, Hazri Osman Hazri Hal'den eftal, eftal eftal daha faziletli demek Türkçede. Buradaki fazilet neye göredir? Bunu da pek merak etmiş değiliz veya pek bilmiyoruz değil mi? Bir kesrati sevabı indi Allah'a Celle allah Teala katında sevabı kimin fazla o demek. Yani bu Bekir demek az Ömer'den sevabı fazla demek. Hani çünkü bir infakta da az demek neyi getirdi? Bütün malını getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ettiğinde herhalde Tebuk Muharebesi olacaktı. Hazreti Ömer Efendimiz zengin zamanıma rastladı dedi. Ama mühim olan senin malının ne kadarlığı değil. Mühim olan senin ne kadar malın oldu. O malın hepsini getirdik ne kadarsa. Hazreti Ömer Efendimizin belki yarısı onun tümünden fazla olabilir. Mühim olan o değil. Malının ne kadarını getirdi? Yarısını getirdi. E bu sefer bu Bekir'i geçeceğim dedi. Çünkü ben e, burada benim de biraz variyetli dönemler rastladı. İyi ki malının yarısı kolay mı yani şu anda? Siz kendinizden hesap edin, malını, yarısını Allah yoluna verebilecek durumda mısınız? Hz. Sıddık'a sordu, sen ne getirdin? dedim malımın tamamını getirdim. E çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah ve Rasulü'nü bıraktı. Hz. Ömer Efendimiz perişan oldu, eyvah dedi. Ben şimdi nasıl Ebu Bekir'i geçeceğim? Dedi, ya Ömer sen ne getirdin? Dedi, ne yapsın? Sesi kısıldı, dedi, yarısını getirdim. E yarısını da getirebilen yok yani tabi, Hazreti Ömer bu. Dedi sen çoluk çocuğuna ne bıraktın? Dedi geri kalan yarısını bıraktım. küma beyneküma, kelame küma İkisinin arasında ne kadar fark var? Sözleriniz kadar fark var. Tabii ki malın tamamını getirmek farz değil, vacip değil. Hatta sünnette teşvik edilen bir şey değil. Çoluk çocuğunuza bırakın buyuruyor. Ama bunlar yüksek makam sahipleri oldukları için bunların muameleleri farklı. Ben çoluk çocuğuma Allah'ın Resulü'nü bıraktım diyenle, ben çoluk çocuğuma malımı yarısını bıraktım diyen ne kadar fark olur? Şimdi burada eftaliyetten maksat sevabının çokluğudur. Yani onun için Ebu sevabı Hazreti Ömer'den fazladır. Hazreti Ömer'in sevabı Hazreti Osman'dan fazladır. Hazreti Osman'ın sevabı Hazreti Ali'den fazladır. Sevap bakımından. Ondan sonra Hazreti Osman'ın ne şeyleri var? Tebuk Muharebesi'nde bin tane, bin altını döktü, altları bütün... Yani dünyada kimsenin yapamayacağı bir infak sergiledi mesela. Sevabının fazlalıdır. للافطاليت التي بمعنى كثرة ظهور المناقب والفضائل menkıbelerinin ve faziletlerinin meydana gelmesinin çokluğu anlamındaki eftaliyet değildir. Ee, yani fe inne ulate barla menkıbe ve kerametlere itibar yoktur endelukala akıllılar nezdinde. Tefsirde de aleh Nevli Allah'a yazıyoruz yani Allah'ın velilerine korku yok atinin. Orada doğru söylüyor. Bir velinin kerametinin çok olması, harikulade işlerin aşırı görünmesi onun kerameti görünmeyen veliden üstün olduğuna delalet etmez. Aksine tersine de delalet eder. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz de keramet ve harikulade işler çok zuhur etmiştir. Hiçbir sahabeden ondan nakledildiği kadar nakledilmemiştir. Fakat o zaman o zaman evvel da o kadar görülmemiş. E sen o zaman Hz. Osman'la konuya girme. Sen o zaman de ki madem menkıbesi harikuladeliği fazla, o zaman Ebu Bekir'den eftar haşa. Radıyallahu anh'a. E diyebilir misin bunu? Diyemezsin. Ayet var, hadis var. Onun için e, kerametin mesela şimdi bazı evliya e, tabi bir bilinen Allah bilir. el i Allah kimin evliya aldın ama hüsnüzan edilen diyelim insanlar var. Bizim Türkiye'de de. şey bazı zatlardan e, binlerce keramet naklediliyor. Bazı zatlar tam istikamet var. şerat sünneti hiyat Efendim bütün ehli sünneti müdafaa etmiş. E, ölmüş sünnetleri diritmiş. Yaşayan bir tatları öldürmüş. Çok da keramet nakledilmiyor. Hangi seftan Allah'ın dinde ilim bakımından kim fayda veriyorsa insanların en hayırlısı insanlara fayda verendir. Keramet kime fayda veriyor? Körenine belki veriyor, belki vermiyor. Veyahut da bir adamın hastalığı şifasına, veyahut bir insanın işte bir sıkıntısının açılmasına bunlar özel müşahhas işlerdir. Ama ilim, Sünneti hia, hiyâ, öldürmek, e, dini yaşatmak, ehli müdafaa bunlar e, tecdit yani faaliyetleri. Bunlar kime yarıyor? Bütün dünyadaki bütün ümmete yarıyor. Yani İmam-ı Hazretleri İkinci birin müceddi diyor. O makamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra başka veli yok. E kaç tane keramet naklediliyor kitaplarda? Ama öbürü velilere bak. İkinci cid, üç cid anlatılıyor. E mağrıb birkaç sayfada bitiyor kerametlerini anlattığı. Ama bak bugün bile Ehl-i Sünnet'e çığır açmış, ışık tutuyor. Müceddi Delfisari olmuş ikinci birin müceddi. De. Anladın mı şimdi? Bütün evliya onun Feyzi ondan alıyor. Kıyamete kadar alacak. İkinci birin müceddi de olmak sadece bil. ki kerametleri vardır ama örterler, gizler istemezler yani. allah Teala onlar bilmeden istemeden ellerinde izah edebilir. Şimdi Hz. Ali Efendimiz'in kerameti çok diye menkıbesi fazileti çok anlatılıyor diye biz ne diyemeyiz? Hz. Osmanlar üstün diyemeyiz. Hz. Ebevek-i Ömer'den üstün hiç diyemeyiz. Çünkü neden? Zevil-i kul nezdinde Keramet ve menkıbelerin çokluğuna itibar edilemez. Fe inne selefe min'es sahabe ve't aliyin. Sahabeden olsun, tabi'in sahabeyi gören tabakadan olsun, geçmiş büyükler kad aliyin min'el Kendisinden başka hiçbir sahabiden, bak hiçbir sahabi, yani Ebu Bekir'le dâhil. Da Hz Ömer Efendimizle dahil. Hiçbir sahabeden misli nakledilmeyecek derecede menkıbe fazilet keramet ve kul işler nakletmişlerdir. Hatta ki İmam Ahmed'u yani o döneme en yakın tabiinden olmasa da İmam Ahmed bin Hanbel tabinden değildir. Ama teba tabindendir e, ve mezhep müçtehiddir ve büyük muhaddestir. Yani siyeri çok iyi bilir tabii muhaddes olması sebebiyle. O demiştir ki Ma cahali hademin sahabeti min el fada'i ma cahali Ali Hazreti Ali hakkında e, gelen faziletler buradaki şey yani ilmi faziletler olabilir, ekseriyette kerametler, harikulade işler vs. sahabeden hiçbiri için gelmemiş. Hiçbiri hakkında böyle bir vaatler gelmemiş. Bunu demiştir. İmam Ahmed Bel de bunu demiştir ama... Ona da sorsan kim eftal? Hz. Ali'nin eftaliyet sırası nedir? Dört halife arasında buyurmuştur ki, üç halife eftal. Hz. Ali dördüncüleridir eftaliyet. Hz. Ali'den sonraki bütün sahabeden eftaldir. Kendisinden önceki üç halifeden sonra bütün sahabeden eftaldir. Onda şüphe yok. Ashere i geri kalanından da eftaldir. Bedir ehlinin tümünden de eftaldir. Hudeybi tümünden de eftaldir. Hepsi eftaldir. Ama üç halife hariç. Ama en çok fazilet ondan nakledildi diyor. Ahmed din Ambel de bunu kabul ediyor. Ama işte buradaki eftaliyet Allah'ın dindeki sevap demektir. Yoksa nakledilen kerametler demek değildir. Bunu da güzel anlarsanız birçok konuyu çözersiniz. فعل فعل min Bundan da anlaşıldı ki Enne vecel eftaliyeti şeyhün akaru vera ahadihil fedaili vel menakibi Bu faziletler ve menkıbelerin ötesinde bir kimsenin diğerinden eftal olmasının sebebi başka bir şeydir. Ve dilâhu alayha, buna vakıf olmak, yani kim kimden eftal, niçin eftal, ne kadar eftal, inne ma tesrû bu ancak ele geçer. Leman edraku zaman elvahi ve şahidu, fahiyin zamanını zamanına yetişenler, vahyin e, indi dönem döneme Efendim müşahit olanlar, hatta alimuha, iftaliyeti bilenler, bit tesrihi, açık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin beyanıyla, öbil karayini yahut Resulullah Efendimiz'in tatbikatıyla, karinelerle mesela işte Ebu Bekir Sıddık'ı imam etti. Hz. Ömer'in bile imamlığına izin vermedi. Ebu Bekir varken Ömer imam olamaz buyurdu. E şimdi bunu sahabe gördü, 17 namaz kıldılar. Eee... Hazreti Sıddık Efendimiz'in arkasında Efendimiz'in vefatına kadar. Yani Cuma gecesi yatsı namazında Efendimiz çıkamadı ilk. Cuma gecesi yatsı namazından başladı. Pazartesi sabah namazını kıldırdı. En son Hazreti Sıddık Efendimiz Efendimiz'in zaten öğlene çıkmadan vefat etti. Zaten sen kuşluk vaktinde vefat etti. Yani yatsı namazından başlıyor. Pazartesi sabah namazı diyoruz. Pazartesi günü vefat et. Defni çarşambadır ama e, efendim vefatı Pazartesi. 17 vakit namaz kılındı burada. Bu kadar sahabe burada cemaat de var. Niyazet Ömer İmam olamıyor bir kere. Efendim sonuçta bir de itiraz ediyorum şey. Hasta yatağından kalktı dayanamadı. E, dolayısıyla işte karineler demek istedi. Tatbikat. Vizzat tasrih var. Eftalü azil ümmeti. E bu gibi tasrihlerle, sarı ifadelerle, açık beyanlarla karinelerle vahyin zamanında bulunup müşahede edenler o ortamı gördüler. O ortamı görenler daha iyi bilirler. Şeyh Efendi Hazretleri'nin zamanında Efendi Hazretleri'nin yanında hoca efendilerin bulunduğu, kitap okudukları, müzakere edildiği ve cari zamanında bulunan adamla, e şimdi Efendi Hazretleri hiç konuşmadığı, hiçbir beyanda bulunmadığı efendim son yıllarda yanında bulunan eee çoluk çocuğun beyanı bir olur mu? 30 sene 35 sene. Tabi benden önce de var 40 50 sene yanında olanlar var. Diyelim ki gözlük abi. Yani en az 45 sene. Ben kesinlikle 35 sene. 40 diye demiyorum hani hadi tam söyleyelim 35. Bizzat bil fiil. Yani şimdi e, burada ben daha iyi biliyorum kime neye itibar ettiğini, hangi şeylere değer verdiğini, halk uladestane kerametlere, keşiflere değer vermediğini. İlme değer verdiğini, Sünneti i ihya değer verdiğini, eli sünnet müdafaasına dönem verdiğini, isimlerle reddiye yaptığını. Mesela şu anda diyorlar, bugün arkadaşlar gelmiş, senin dışında Efendi Hazretleri'ne bağlı hiçbir hocanın isim verdiğini duymadık. Yani böyle dememelerini beklerdim. Keşke böyle denmeseydi Binlerce hoca yetişmiş bu kapıda. Bir tane isim veren yok diyorlar. Halbuki Efendi Hazine sünneti neydi? eman ateş çıktı şimdi ateş çıktı ismini vermek yani daha birçok isimler mevdu diye merdurdi bir isim vermek Efen sen isim vermek üzere Çünkü isim vermesen olmaz ama şimdi mesela Efendim hocalandan bir tane bile isim veren yok ya bu zafiyet getirdi işte dinimize Eli sünnet müdafamıza çok zafiyet getirdi Niye ben niye burada yalnız kalıyorum Kimseye bulaşmak istemiyor bir şey Savcılığa gitmek istemiyor. Mahkemeye gitmek istemiyor. Ben yine bu hafta sa savcılıktaydım. E şimdi hasta gidiyorum. Ne yapayım abi? Doğruyu söylemesem ben bu milleri nasıl idare olacak? Ben İslamoğlu'nu ilk açıklamasaydım, şimdi İslamoğlu'nda haberiniz var mıydı? Çoğunuzun çarşavlı hocalarınız tefsire gidiyordu ona. Var mıydı? Aziz Bayındır'ı pazara çıkartmasaydın, durum neydi? Ali Rıza Demircan'a aitleri inkar ettiğini şey demeseydim, bizim Eylül Sünnet'in hocası bilmiyor muydunuz? Yüzler herciği ekleyebiliriz. Hayretli Karaman hocaların hocası değil miydi? Diner diyalo diyaloğu pazara çıkartmasaydım biliyor muydunuz? Bunların şirk için olduğunu. Şimdi siyaseten bunların kötülüyorsunuz. Siyasete. Siyaset yine bunlarla iyi geçinse siz ne çıkaramayacaksınız? Ama sizin hareket tarzınız siyasete göre yönlenmek olmamalıydı. Neye göre olmalıydı? Dine göre olmalı. Çünkü siyaset kendi işini yapar. Allah siyaset adamlarına muvaffak etsin, yardım etsin, dua ederiz. Ama siyaset dini temsil etmez. Siz hoca say hocaysanız dini temsil ediyorsunuz. Siyasete göre yönlenemezsiniz. Siyaset öyle der, böyle der. Dost olur, düşman olur. Bunlardaki haklı gerekçeleri de olabilir siyasetin. Bak, çünkü da haklı gerekçeleri olabilir. Devlet yönetiyor adamlar. Devlet yöneten istihbaratı var, şusu var, busu var. Ona göre devletin menfaatleri için... Öyle der, böyle der çünkü adam hoca değil yani dini temsil etmiyor, helal demiyor, haram demiyor. Bu adam zarar veriyor diyor, başka bir şey. Bazıları kere eli sünnet bir adam bir de baktın devlete zarar veriyor. Osmanlı'da da eli sünnet adamı da sürdükleri var. Evliyadan bazısı zatları da Limni'ye sürdüler, Kıbrıs'a sürdüler. Şimdi Osmanlı'da şeratsız, fıkırsız iş yapmadı Şeyhul İslam'a göre. Adam evliyat olabilir ama devlete zarar verme başladı. Misal, misal. Devlet işlerinden din işlerini karıştırmayın. Devlet işlerinden din işlerini karıştırırsanız halt edersiniz. Siz ne yapıyorsunuz? FETÖ'ye hiç zerre kadar e, aleyhte konuşan duymuyordum. Hayret-i Karaman baş köçelerindeydi aban toplantıların. Ondan sonra devletlerin e, bozuşmalar çıkınca başladılar bunların aleyhine konuşuyorlar. Hala da tam da konuşmuyorlar da neyse. Onun için bizim dinimiz asaletimiz olmalı. Biz din adamıysak, arkamızda lafımızın, ismimizin ardında hoca deniyorsa, hele ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin vekili hocasıysa, ehl-i sünnete muhalif olanlara reddi yapacak. Hiç. Kimse isim vermez mesela. E şimdi Efendi Hazretleri'nin tatbikatını, Efendi oğlu bile dedi ya, Ahmet hocamız, ya dedi ben bu senin isim verme işine biraz... İtiraz ediyordum içimden. Sonra dedi bir de senin bir lafını dinledim. Efendi Süleyman Teşven'e ismini veriyordu. Ha bir düşündüm veriyordu babam. O zaman dedim dedi sana hak verdim dedi. Doğru yapıyormuşsun. Yani insanlar unutabiliyor da tabii. Unutabiliyor. Efendim senin 10-15 senedir sohbeti yok. Unutabiliyor yani. Bu bakımdan e, şimdi nasıl ki şurada da efendiler aramızda hayatta Allah başımızdan eksik etmesin. Şu durumda bile görüyorsunuz e, Efendimiz tatbikatı hakkında adam e, yani ihtilafa sokmaya çalışıyor. Halbuki e, Efendimiz'in sohbet usulünü bilenlerce şu anda ki sohbet usulünü bilen binlerce on binlerce de insan var yaşıyor şu an. Şu anda bile adam ihtilaf açabiliyor. Düşün. Sen gelmişsin 1400 küsur sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve zamanıyla ilgili akşam kösüyorsun. Kim bilir bunu en iyi? o zamanı yaşayanlar bile. Bunlar da kimdir? Sahabedir, sonra tâbiindir. Çünkü onlar en azından sahabeyi gördüler. Oncu ilim Rabban hazretleri ne buyurur? Sahabe dönemini en iyi bilen müçtehitler arasında İmam Şafii'dir. Siyer bakımından. Yani İmam Azam Ebu Hanife müçtehitlikte üstündür, fıkıhta üstündür ama siyer ayrı bir konu, ihtisas ister. Hadis ve siyerde yani siyer anladınız yani efendim soracağım sahabenin gidişatı, harekâtı, tavrı İmam Şafii ne buyurdu? Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra oturdular, düşündüler. Niye Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çarşambaya kadar demediler? Defni niye pazartesinden çarşambaya kaldı? Halbuki sünnete muhaliftir. Acele defni lazım. Ama önce devleti yönetecek halife ilk farz. Efendimiz sellem, defninden daha önemli. Bu sefer burada ne yapamadılar? İstişare yaptılar. Ve gökyüzünün altında Toprakların üstünde Ebu Bekir'den daha eftal birini bulamadılar. Fevellehu rikâb'ın boyunlarını, piyatlarını ona teslim ettiler. Şimdi burada, efendim, önce gelen işe hesabı, haşa! Haydarbaş gibi, efendim, Şii itikadına e, sarılmış adamların e, dediği gibi, haşa! Zorla, haşa! Sahabe-i Kiram'ın uluları canını verir, İslamiyet'i vermez. Resulullah sonra kim halif olacak? Bu İslamiyet meselesidir. Onun için o zamanı yaşayanlar bilir. O zamanı yaşayanlar kime biat ettiler? Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra şurada Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın adını söylemedi. Ama altı kişinin arasında şura olsun dedi. O Şurada Hazreti Osman da vardı, Hazreti Ali de vardı. 4'te diğer herhalde aşağıya beşlerden olacak ağırlık. Abdurrahman'ın affelen diyebiliyorum. Bu şura altı kişiydi. Çünkü şura'yı da altmış kişi yaparsanız çift çarşısına döner. En akıllı, en alim, en faziletli insanlar. Şu aşerî mübeşşerî. Bunların arasında oldu. Biatı kime yaptılar? Hazreti Osman'a yaptılar. Orada Hazreti Ali eftal bilip de eftal dururken meftule biat etmek onlar için hainliktir. Hıyanet etmezler. sahabe Allah'ın dinine, Resulullah'ın vasiyetine, hilafetine hainlik etmezler. Asla açarım beşere cennetle müjdelemiş. Garantisi var. Nasıl kainik edecek? Allah onu açarım beşere yapar mı yani? Bundan dolayı Sabikun ele veriyor müel muacirin onlar. İlk muacirler o şuradaki ağırlık. Yani belki de hepsi yani muacirinin. Sabikun <gülüyor> onlar yani. Radiyallahu anh Allah razı olduğunu ayette beyan etmiş ki efendimiz hayattayken bu ayet gelmiş yani. Sonradan yanlış yapacak adamı Allah Kur'an'da razı oldum der. Mevla sonradan bozulacağını bilmiyor mu 13'ün Allah razıyım dedikten sonra kıyamete kadar o hüküm geçerlidir, Kur'an sabittir. Allah'ın razı olduğunu ayette bildirdiği zat. Kime biat etmişler? Hz. Osman Efendimiz'e. Sen burada kalkıp hala Hz. Ali ondan eftal dediğin zaman çok büyük bir iş söylüyorsun. Niye büyük bir şey söylüyorsun? O Şura'yı itibarsız görüyorsun. Ve o Şura yanlışlık yaptı demiş oluyorsun. Eftal dururken Meftul'e gitti demiş oluyorsun. Yani lafının nereye gittiğini bilmiyorsun. Yani koca Sadürt'ün taftazani olmuş. Allah rahmet etsin ama biraz düşünceli olmakta fayda var. Tabi bizim de bu kafamızı kim açıyor? İmran yani, Rabbani açıyor. Biz de bu, bu kafalar yani Sa'd-ı Tıtaf'dan şerini okurken bu kafada olmayabiliriz. Çünkü o zaman yeni metrese talebesiydik. Ama şimdi İmran Rabbani okuduğun zaman mevzunun ciddiyetini anlıyorsun. وَاَصْحَابُ الْنَبِيَ عَلَيْهِ aleyhi <gülüyor> صَلَاةُ وَالسَّلَامِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in as nübüvvet asrına yetişmiş ve vahyin nüzüğüne şahit ve müşahit olmuş kimselerde. Bu işi onlardan iyi kimse bilemez. O halde kimse konuşmasın. Ancak onlar konuşsun. Konuşan da onların konuştuğunu konuşsun. Femâkâle <gülüyor> Hangi buyurdu şârihül akâidin nessefiyyeti? Yani söyledi diyelim. Akâidin nessefiye şârihü. Akâidin nessefiye metni bizim. Maturidi olan Ömer Nessefâzı. Orada zaten böyle bir konu yok. Orada hilafet sırası diyor. Fakat şarihin dediği en nevşan levkânel murâd vel eftaliyyeti kesrâtes sevab, felit kufi cihetün. Ya eftaliyetten maksat sevabın fazlalığı olsaydı o zaman duraklanabilirdi. Ne demek duraklanabilirdi? Yani o da kabul ediyor ki Hz. Osman'ın sevabı fazla. <gülüyor> Ama eftaliyet sevabın fazlalığına göre değil diye tam ters bir hüküm çıkarıyor. Diyor ki maksat, eftaliyetten maksat nedir? Daha üstün. Bu adam bundan daha üstün. Ne demek daha üstün ya? Niye göre daha üstün? Kilosu mu? Kuvveti mi? Aklı mı? Zekası mı? Nesi ya? Parası mı? Malı mı? Hanımı mı? Çocuğu mu? Neyi? Allah indindeki sevapları. Takvalığı diyorsun ya zaten. <gülüyor> e tamam da takvalık ne demek? Ne kadar takvaysa sevabı o kadar fazla da mübarek adam işte. Haramdan Ne kadar sakınıyor? Ne kadar ibadeti fazla sevabı o kadar fazla. E şimdi bu demiş ki ya sevabın çok kastedilseydi, hadi bu duraklardık gibi bir şey. Salkut'un haliyatı yani bu da itibardan düşük bir cümle kurmuş. Neye o? Çünkü şu an inne makunül duraklama yani azte Osmanlı'da o orayı konuşuyoruz ya bu Bekirli Ömer kimse konuşmuyor el-i sünnette. Rabbı Allah'ım onlar hepsinden üstün tamam. Şimdi durmanın yeri ne zaman olur? Levlem yu'lemi lefdaliyyeti min kıbeli sahibi şerru Sarahten Açık hadis-i şerifle Veya tatbikat işte Öne geçirmesi gibi gibi Sarahat veya delalet Karinelerle Şeratın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü biz Mevla ile görüşemiyoruz Bize göre şeratın sahibi Resulullah Efendimiz. Bütün Mevla'dan gelenler onun buyurduğuna göre biz amel ediyor. Şeratın sahibi tarafından bu eftaliyet bilinmeseydi, bildirilmeseydi hadi bir dururdun hangisi eftal? Bunu anlarım. Peki ve ulime madem ki bu kadar sarı hadis-i şeriflerle bu bilindi ve bütün sahabe bunu böyle bildi ki bu hadisleri sahabeden iyi bilen yok onlar efendiden kulağıyla duyanlar. Peki bu hadisleri en iyi bilenler neye karar verdi? Sırayla Hazreti Sıddık sonra Hazreti Var sonra Hazreti Nureyn e o zaman hadisler de ortada. Kaybolmuş değil. El sünnet kaynaklarını konuşur Şianın kaynaklarını boş verse, Palavra, acem palavraları. E o zaman madem ki biliniyor e, bu şeriat sahibi tarafından hadis-i şeriflerle bu husus. Fala mauteve kavu. Daha ne, neye duruluyor? Burada akıl yürütmenin mecali yok ki. Mantık yapalım. Çünkü Mevla bilir kimin defa cevabı sevabı Mevla gibi kimin defa kadar sevabı var. Demiyor ki indekûn, yani size göre en takva gördüğünüz en kıymetliyi ben ona göre belirliyorum. Mevla buyuruyor ki bana göre en takva oladınız. Çünkü adam zahirde haram yapmaz, sabah kadar namaz kılıyor görünür, teke tek etek kaldığı zaman götürür. Kimse şahit olmaz, o zaman bize göre etka görünür. Halbuki Allah'ın de eşkadır. Mevla bu etka kimdir, sevabı en fazla kimdir indekûn buyurmadın. Yani buyurma da siz et, kime seçim yapıyormuşum gibi referandum gibi. Siz kime etka diyorsanız ben onu etka kabul ediyorum. yok bir ayet yok. <gülüyor> Allah katında en takva sahibi kimse. Et Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Takvanın aslı mer merkezi kalptedir. E şimdi kalbi de Allah'tan başka kimse bilemez. İnsanların zahiri amellerine baksan hacı olacak görünen nice eşkıya var. Zahirde ibadeti az görünen nice evliya var. E hal böyle olunca bu nereye kaldı? Şeriat sahibinin beyanına kaldı. E şeriat sahibi de bu Bekir Eftal buyurduktan sonra e kalpleri bilen ancak Allah olduğuna göre. Demek ki etka Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Azli Osman'dır. Sonra da Ali'dir. Etka. Bu kesin. Ayeti böyle anlamazsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarıyla çelişmesi haşa. Sahabenin yanlış anlaması cumhur olarak haşa. Lâzem ümmet -e ala talal ümmetim yanlış bir itikatta ve amelde birleşmez. Bütün sahabe icma var. Ha. O zaman neye duruyorsun? Eftah Tanzani diyor. Eftaliyet sevaba göre ise belki dururuz, mururuz. Neye göre duruyorsun diyor? Sarahaten var, ifade var diyor. mi öyle. Tersini çevirelim. Eğer sen diyorsan ki şeriatın sahibi tarafından bu usta bir kesin bilgi yok. Ha bu kadar şerifi, bu kadar sahabenin icmanı falan hani neyse diyelim göz ardı etti. O zaman felime fe yuhkemu bileftaliyeti o zaman senin elindeki veri ne? Sen Hazreti anne Hazreti Osman'dan eftal olduğuna neye göre hüküm veriliyor? Anladın mı? Verileri kabul ediyorsan veriler bu öbür yönde. Hazreti Osman eftaliyeti yönünde. Peki şeriatın sahibinin beyanı bağlayıcıysa ki bağlayıcı bitti. O zaman nasıl duraklıyorsun? Yok efendim veri yok efendim ben o için duraklıyorum. Peki veri yoksa sen bu kadar cumhur burada ittifak etmişken sen az de halinin eftaliyetine dair bir lafı nasıl nakledebiliyorsun verisiz? ha iki yönde de yakalandın diyor. yok o kimseki yara görüyor. El külle hepsini mütesaviyeten eşit. Ya bana göre bu Bekir Ömer Osman Ali dördü de mübarek, dördü de evliya, dördü de aşarın beş yöreden, dördü de eşit falan falan Ve onu e, savunuyor taftıyla ila hadimale fuzulen ya şimdi bu işlemcimi bu işte uğraşmayalım birinin ondan eftaliyeti konusunu iman şartı değil arkadaşlar ahmetüde bunu yazıyor falan falan bu işi ne yapmayalım ee, öne çıkartmayalım fuzuli işlerle uğraşmayalım gibi birinin diğerinden üstünlüğü meselesini fuzuli konu olarak sayan adam varsa taftazani değil ama bu ha varsa bu fe fuzuliyin ey fuzuliyin bu adam bir öyle bir fuzuli ve lüzumsuz bir adamdır ki lüzumsuzların zirvesidir bu adam diyor. Bu adam alim, hacı, hoca kim olursa olsun fuzulilerin önde gidenidir. Hayetü'z zumu icma ehli lakki fuzulen. ehl sünnet ve cemaatın sahabe, tabiîn, tebe tabi. 3 asır hayrul kurun kanis meledin elüms meledin elü. Asırların en benim sahabemin asrı, sonra onları takip eden teba tabi dönemi sonra onları Takip eden, izleyen, teba'i tabi. Buyurulan, sayı hadiste bu Üç 3 asır ehlinin icmağı, ondan sonra zaten artık şu anda 14 asır ehlinin icmağı var, ehl-i sünnet olarak. Bu icma için ne diyorsun sen? Fuzuli diyorsun. Ya bu kadar sahabe, uleva, evliya, fuzuli bir şeyde ittifak ettiğini düşünüyorsan, o zaman yola ters giren Laz gibi, herkes düz gelirken sen diyorsun ki bunların hepsi ters gidiyor, bir ben düz yoldayım diyorsun. Ondan sonra da vuracak biri geçirecek sana göreceksin yani. Çünkü o kadar adamın düz geldiği yerde sen ters gidersen bir de kendini düz gidiyorum zannedersen bu ancak temel fıkrasına uyar. Çok fuzuli bir adam olursun yani. وَلَا لَا لَفْطَ الْفَظْلِهُ وَلَّزْ يَوْرَدَهُ فِي مَوَارِدٍ O diyor fazilet konusuna çok takmış. Fazilet de fazıldan geliyor, fazıl da fuzulilikten geliyor. Yani fazıl kelimesi esasen fuzuli Türkçe'de fazla diyorsunuz ya. Fazla da Arapça yani. Bu Fazla da buradan gelir. Fuzuli de buradan gelir. Anladın mı? Eftal de buradan gelir. Eftaliyet de buradan gelir. Hepsi. Mastar kökeni aynı. Bu diyor fazilet konusuna çok takmış. Fazıl kim üstün kim üstün değil derken. Fazıl konusuyla uğraşırken herhalde bu fazıl lafı bunu fuzuli yapmış yani. <gülüyor> fazilet lafını anlayamadığından fazilet konusunu inceleyeyim derken. Çuvalladığından o fazıl kökü fuzuli de buradan geldiğinden diyor. Aynı kökten gelen başka bir kelimede takılmış bu diyor. Bu binaenaleyh kendi fuzulü olmuş diyor yani. Fazlalık olmuş yani. Hiç ehl sünnet nezdinde ilmine itibar edecek, lafı nakledilecek bir şey değil. Fazla yani bu. ehl sünnete fazla gelmiş. Hiç lazım değil yani. Onun için bu da ayrı bir dava. Ve bakâle sahibül el mekkiyeti inne sebebe tertibi hilafeti muddetu âmârib Futuhati ı Mekke'ye sahip Muhyiddin ibn evliyanın büyüklerindendir işte ilginç girişleri oluyor bazı kere. E, o da demiş ki dedi ki mübarek halifeliklerinin tertip sebebi ömürlerinin müddetidir. Gerçi o eftaliyet sırasına hakkında ne konuşmuş ona vakıf değilim. Yani eftaliyet bu bir yönden bir hikmet açıklamış herhalde. Bir hikmet de budur hani. Kimi açıklamış olabilir ama Lezefi fî delâletün alâ fil fazileti. Yani zaten manuban zede diyor, bu, bu sözde veya ömürlerinin müddetinde fazilette eşit olduklarına dair bir delalet çıkmaz. لَيَنَّ Emral الْخِلَافَةِ غَيْرُ اَمْرُ الْاَفْطَالِيَةِ Halifelik işi başkadır. Eftaliyet işi başkadır. Bundan dolayıdır ki, yani burada halifeliğin işte hayatlarının, yaşam ömürlerinin sırasını itibar ederek, Sadece eftaliyetleri Değil de e, işte onlar sırasını salsın Hazreti Ali nasıl olsa en sona kalacak Ömür bakımından Allah tabi biliyor Habibi de ya ama sahabe neden bilecek Bu kadar ki kim önce ölecek kim önce ölecek? Hani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ondan sonra şu ondan sonra şu buyurmamış Kendisinden sonra bu Bekir Efendimiz'i işaret ettiği Kesin imamlık yaptırarak Ama ondan sonrakilerin beyanı Tabi hadislerinde bu Bekir ve o Devamlı beraber zikredilmesi tamam Zaten Hazreti Ömer de öyle bir şey olsa Sırtık, Ömer Sıddık Ömer'e kendi isim verdi. Çünkü orada hadislerde ikisini bir zikretmesinden. Ama gelinen noktada tabi tuz sahabe onları biliyor. E, Hazreti Ömer Efendimiz demedi Osman. Şuraya bırakması da zaten sahabenin meşveresine bırakıyor. Sahabe karar versin. E şimdi o zaman e, sahabe nereden bilecek Hazreti Osman mı önce ölecek, Hazreti Ali mi önce, önce ölecek? Bu işi halifelikle bağdaştırmak e, farklı bir boyuta gider bunu. Yani o zaman sahabenin tümünün kaybı bilmesi, vefatını bilmesi gibi bir şeye sonuca varırız ki bu da sahip sonuç olmaz yani. Sahabe yani nasıl bilecek yani Hazreti Osman önce ölecek. Velev yani bunun bir tarafını kabul etsem yani İbni Arabi'nin sözünde de diyor, bunların fazileti eşittir anlamına gelen bir şey yok diyor, yanlış anlamayın diyor. Yani İbni Arabi dördü de eşittir. Halifelik ömürlerinin sırasına göre ayarlanmış. Bunu demiyor. Bir hikmet olarak o da onu da söylüyor. Hadi eğer ki o manada diyor derse biri ama onun dediğine dair de bir beyanı İbn Arabi'nin yok. Yani Eftaliyeden hatta bir araştırırsak belki Eftaliyetlerin şeyinde buluruz yani. Çünkü İbn Arabi'nin çok risale, çok kitap var elimizde öyle. Binlerce sayfa. Dolayısıyla yani bulunabilir. Çok beyanı var süllim diyor yani hani sen dersen ki yine Arap bu manada dedi o kafaya giriyorsan sade alem o zaman e, onu e, muhalif beyanlarından biri kabul ederiz e, yani bizim ona temasuk etmemiz itikat olarak tutunup e, nakletmemiz gerekmez yani yakışık olmaz ve keşfiyat ile muhalif olur ulevel sünneti sünnet ilimlerine muhalif olan keşifleri var Ehlizde zahiren, zahiren muhalif. Sonra şarihler, molla camiler vesaireler, koneviler, yani şarihler bunu tevfik etmişler, muvaffakat sağlamışlar falan filan. Ama bir normal Arapça bilen veya normal medrese mollası okuduğu zaman zahiren Ehlizde'de muhalif görür keşiflen. Bu keşiflerin serisi bazısı Ehlizde'de muhalif değil esasen. İbareden yanlış anlaşılabiliyor. Ama ek serisi <gülüyor> Ehl-i Sünnet nezdinde doğrudan uzak düşüyor. kalp <gülüyor> Bunu peşine düşen ancak ya kalbi hasta olan bir adam iş arıyorsa, karıştırma arıyorsa karıştırma arıyorsa gidip o işi kaşıyarak i̇bn Arabi böyle, tamam bizimle i̇bn Arabi'nin Evliya'dan olduğunu ve Şeyh Ekber yani Manabban de bunu kabul ediyorum, en büyük şeyh olduğunu kabul ediyoruz. Bir imtihandır bu mete kendisi. Kendisi de bizim kitaplarımızı okumak ehli olmayana haramdır buyuruyor. Bu itibarla o bir imtihan vesilesi olmuştur. Kalbinde hastalık olan onun lafını ortaya atarak ehli sünnete ihtilaf varmış gibi göstermeye çalışabilir. Ömukallidun sırfın bir de sırf taklitçi vardır körü körüne. İbn-i aşırı seven Osmanlı ulemasında da çok var bunlar. Aşırı seven Vahdet-i Vücut şeyine kapılmış. Tabii Vahdet-i Vücut şeyine Zevken kapılmış yani o makama gelmiş. O makamdan çıkamamış. Çıkamayınca takılmış kalmış. Hal böyle olunca da o da mazur oluyor. Yani körü körüne bir taklide giriyor. Orada ne yapamıyor? el i Sünnet ulemasının beyanlarından kıyas yapamıyor. Hübbüke şey yu'mi ve yusum. Bir şey sevmen seni kör eder, sahur eder. Fehvasınca öyle bir taklide gidiyor. Şimdi taklide giden Sırf taklide giden eğer o manevi halde ona bağlı kalmış çıkamıyor, kurtulamıyorsa mazur sayılır. Ama kalbinde hastalık olup da bu gibi şeyleri karıştırarak eee İbn Arabi el sünnetleri siz de büyüksek diyorsunuz. İmam Rabbani de makbullerden görülüyor, buyuruyor falan falan. E o zaman şu görüşü nasıl? Bu görüşü nasıl? Diyerek İbn Arabi'nin görüşlerini, el sünnetin itikadi konularında hüccetmiş gibi, delilmiş gibi Ortaya atmak suretiyle fitne çıkartmak isteyenler kalbi hasta adamlardır. Allah şerilerini muhafaza eylesin. Durum bundan ibarettir. Haftaya ki çarşambaki dersimizde inşallah sahabe-i kiram arasında kavga oldu mu? Oldu. Savaş oldu mu? Oldu. Yani kanlı savaşlar oldu mu? Oldu. Çok şehitler oldu mu? Oldu. Bunları nasıl değerlendireceğiz? O Mehmet Emin Yıldırım'ın işte sıffin harbinde içtihat yoktur. Sıffın Harbi'nde sahabe sırf nefis peşine düşmüşlerdir bir beyanı var ya. Mehmet Emin Yıldırım dediğiniz siyerci diye dinlediğiniz, ben size sakın dinlemeyin el-i sünnet na çıkmış dedim ya. Ama Mehmet Emin Yıldırım'ın lafı var. Ne diyor? Sıffın Harbi'nde sahabe diyor hep nefsine uymuş. Hiç iştihat yok. Hz. Ali tarafını demiyor, karşı tarafı söylüyor. Halbuki orada var on bin sahabe. 13'ün e, bu hususta İmam-ı beyanı var. E, Tabi bir yarım sayfalık bir ilimdir. Şu anda vakitim dolmuştur. E, bu ilmi mutlaka dinlemenizi. E, zaten Hazreti Osman'ın eftaliyet hemen hemen çözülmüştür. Bize göre o kesindir Hazreti Osman eftaliyeti. Fakat bu hususu hala kaşıyanlar var. Ya Mehmet Emin Yıldırım gibi Elif Net platformlarında Metin Hoca'nın işte beraberinde gezdiği, İhsan Şen Hoca'nın beraberinde gezdiği bir adam. Bilmiyorum artık geziyorlar mı bilmiyorum. Fakat bu adamın açık beyanı var. Bir, Hazreti Muaviye gibi fukuhadan olan bir sahabenin Hazreti Hasan'ı zehirlettiğine dair büyük iftira yapıyor kitabında. Sayfasını da verdim sohbette herhalde. Bir de sahabe-i kiramın aralarındaki savaşların içtihat hatası olduğunu bütün ehl-i sünnet ittifak etmişken bu adam şianın ağzıyla ve kalbiyle ve ruhuyla konuşarak bunlar içtihat hatası falan yok. bunlar hepsi sapıtmış şeklinde konuştuğu için e, bunun en iyi cevabını önümüzdeki çarşamba inşallah mektubat dersinde alacaksınız bulacaksınız bundan sonra e, yani saatleri takip edin ama herhalde e, onlar da e, bu sohbetleri 8'e şey edecekler. yani akşam ezanı yatsı, yani yatsıdan evvel almak icap ediyor 8 gibi falan. Akşam ezanından sonraya göre artık takip etmemiz gerekiyor bu serüveni. Bundan sonra önümüzdeki sezonu. Dakikalar çünkü akşam ilerleyecek ya. Dokuz açarak kalaya kadar ona göre gideceğiz. Akşam namazının peşine dersler alınmalı. Arkadaşlar ona göre düzenlen kursunlar. İnşallah dersleri kaçırmayalım. Allah Teala el sünnetin nurlu yolundan cümlemizi ayırmasın. Amin.